Hac Suresi Netim 623 Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Şüphesiz kıyametin kopuş anının sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Ve her hamile kadın taşıdığını bırakır. Ve sen insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce tartışıyor ve her azılı şeytanı izliyor. Azılı şeytan hakkında şüphesiz kim şeytanı yol gösterici, gözetici bir yakın yaparsa artık o kesinlikle şeytanı kendine velileştireni saptırır ve onu cehennemin azabına kılavuzlar diye yazıldı. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkudaysanız, bilin ki ne olduğunuzu size ortaya koymak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir embriyondan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından oluşturmuşuzdur ve biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız sonra sizi bir çocuk olarak sonra da olgunluk çağına erişmeniz için çıkartırız bununla beraber kiminize geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıkları bir bir hatırlatlatılır öldürülür kiminizde önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere Ömrünün en rezil zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki sönmüştür. Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. İşte bu şüphesiz ki Allah'ın hak olması, şüphesiz sadece O'nun ölüleri diriltmesi ve şüphesiz sadece O'nun her şeye en iyi güç yetiren olması nedeniyledir. Kıyamet ise şüphesiz gelicidir. Kesinlikle onda şüphe yoktur. Ve şüphesiz ki Allah kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Necm 624 İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Onun belini eğip bükmesi, çalım satması Allah yolundan saptırmak içindir. Bu dünyada ona bir rüsvalık vardır ve biz kıyamet gününde ona yakıcı cehennemin azabını tattıracağız. İşte bu, kendi iki elinin öne çıkardığı şeyler ve şüphesiz Allah'ın iyi kulluk edenlere haksızlık eden biri olmayışı sebebiyledir. İnsanlardan kimi de Allah'a belirsiz bir taraf üzerinde kararsız, net çizgisiz bir şekilde kulluk eder. O nedenle eğer kendisine bir iyilik gelirse, onunla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş olur. Ve eğer kendisine bir sosyal yangın sıkıntı gelirse, yüzü üstü dönüverir. O dünyayı da, ahireti de kaybetti. İşte bu apaçık kaybın da kendisidir. O, Allah'ın aslarından kendine zarar ve menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte bu, çok uzak sapıklığın ta kendisidir. O, zararı yararından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı o şey, ne kötü yardımcı, koruyucu ve ne kötü yoldaştır. Şüphesiz Allah, İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Şüphesiz Allah, dilediği şeyleri yapar. Kim Allah'ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor idiyse, hemen samimiyetle bize yönelsin. Bir de Allah'ın aslarından kendine zarar ve menfaat veremeyecek o şeylerle ilişkisini kessin. Sonra da baksın bakalım bu planı kendisini öfkelendiren şeyi kafasındaki takıntıyı giderecek mi? Ve işte biz Kur'an'ı böylece apaçık ayetler halinde indirdik. Ve şüphesiz Allah dilediği kimselere, dileyen kimselere kılavuzluk eder. Necm 625 Şüphesiz o iman etmiş kimseler, Yahudi olmuş kimseler, Sabi'iler, doğal dindarlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve eş koşmuş olanlar, şüphesiz Allah, kıyamet günü bunların arasına ayıracaktır. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi tanıktır. Necm 626 Göklerde ve yeryüzünde olan kimselerin, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, kıpırdayan canlılar, ve insanların çoğunun Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterdiklerini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Birçoğu da üzerlerine azap hak olmuş olanlardır. Ve Allah kimi hor kılarsa artık onun için bir yücelten yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini işler. Necm 627 Şu ikisi mümin ve kafir. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişi, Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Artık kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimseler, kendileri için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki şeyler ve derileri eritilir. Ve onlar için demirden topuzlar vardır. Gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler oraya geri çevrilirler ve yakıcı azabı tadın. Şüphesiz Allah iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere girdirecek. Onlar orada altından bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Ve onlar sözden güzel, hoş olana kılavuzlanmışlardır. Hem de övülmeye layık olan Allah'ın yoluna kılavuzlanmışlardır. Necm 628 Şüphesiz küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, Allah'ın yolundan insanlar orada ibadete kapanan veya dışarıdan gelen eşit olmak üzere için kılınan mescid-i haramdan, yani dokunulmazlığı olan ilahiyat okulundan alıkoyan kimseler ve orada haksızlıkla yanlış yola sapmak isteyen kimse, biz ona pek acıklı bir azaptan tattırırız. Ve hani biz bir zamanlar, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et, kendilerine ait bir takım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını anmaları için insanlar arasında ilahiyat eğitim öğretimi verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler. Eski evde, özgür evde yani Kabe'de dolaşsınlar diye o evin yani Kabe'nin yerini İbrahim için hazırlamıştık. Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun. İşte böyle ve kim Allah'ın dokunulmaz kıldıklarına saygı gösterirse artık bu kendisi için Rabbinin katında hayırdır. Size bildirle gelenden başka bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. O halde Allah'a yönelmişler olarak ona ortak kabul edenler olmayarak o putlardan olan kirlilikten kaçının, yalan sözden de kaçının. Allah'a kim ortak koşarsa artık o kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın kendisini ıssız bir yere sürüklediği şey gibidir. Necm 629 Büyükbaş hayvanları da biz onları sizin için Allah'ın varlığının işaretlerinden yaptık. Sizin için onlarda hayır vardır. O nedenle ön ayaklarının biri bağlı halde keserken, sap halinde derken üzerlerine Allah'ın adını anın. Sonra yanları yere yaslandığı vakitte onlardan yiyin, ihtiyacını gizleyene ve isteyene de yedirin. Böylece biz onlara kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye size boyun eğitirdik. İşte böyle. Her kim Allah'ın varlığına işaret olan şeylere saygı gösterirse ki şüphesiz bu saygı gösterme kalplerin Allah'ın koruması altına girmesindendir, sizin için onlarda belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların barış yeri Beyt-i yani eski eve, özgür eve, Kabe'ye'dir. Necm 630 Ve biz her önderli toplum için Allah'ın kendilerine hayvanların kusursuzlarından rızık olarak verdikleri üzerine onun adını ansınlar diye bir kulluk biçimi yaptık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. O nedenle Yalnız O'nun için Müslüman olun. Allah anıldığı vakit kalpleri titreyen, kendilerine isabet edene sabreden, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcayan, Allah'a içtenlikle boyun eğen o kimselere müjdele. Onların etleri ve kanları kesinlikle Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizden Allah'ın koruması altına girme ulaşır. Size kılavuzluk ettiği üzere Allah'ı büyükliyesiniz diye o büyük baş hayvanları size işte böyle boyun eğdirdi. Hiç değişmeden, gelişmeden size boyun eğecek özelliklerde yarattı ve iyilik, güzellik üretenleri müjdele. Şüphesiz Allah inanan kimseleri savunur. Şüphesiz Allah aşırı hain ve son derece nankörlerin hiçbirini sevmez. Necm 631. Kendilerine savaş açılan kimselere, kendileri haksızlığa uğramaları onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yara yurtlarından çıkarılmaları nedeniyle savaşmalarına izin verildi. Ve şüphesiz ki Allah onları zafere ulaştırmaya en iyi gücü yetendir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmıyla defedip önlemeseydi, mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi, tüm alışveriş yerleri, çarşı, pazar, tüm salat, destek yerleri, iş istihdam ve istihsal yerleri, eğitim-öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Allah kendisine yardım edenlere, kendilerini yurtlandırıp güçlendirirsek, Salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı vergilerini veren, örfe uygun, herkesce kabul gören iyi şeylere emreden ve vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeylerden alıkoyan kimselere kesinlikle yardım eder. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür. Mutlak galip gelendir. İşlerin sonucu da sadece Allah'a aittir. Necm 632 Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, Semud, İbrahim'in toplumu, Lut'un toplumu, Medyen ashabı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı da ben kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere bir süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Peki beni tanımamak nasılmış? Sonra nice kentler de vardı ki, şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yaparlarken biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış, kireçle, betonla sağlamlaştırılmış saraylar. Peki onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri kalpleri ve işitecekleri kulakları olsun? İşte şüphe yok ki, gözler kör olmaz. Fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Ve senden, Azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Halbuki Allah sözünden asla caymayacaktır. Ve şüphesiz Rabbinin katında bir gün, Sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. Ve şirk koşmak suretiyle yanlış, Kendi zararlarına iş yapıp duran nice kentler, Ben kendilerine süre tanıdım. Sonunda onları yakalayıverdim. Dönüş sadece banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık, açıklayan, anlatan bir uyarıcıyım. Artık iman etmiş olanlar ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, bağışlanma ve hatırı sayılır rızık sadece onlar içindir. Acizleştirme yarışı yaparak ayetlerimiz hakkında şirk koşan kimseler, işte onlar cehennemin yaranıdır. Necm 633 Ve biz senden önce, Hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna bir şeyler atmış olmasın. Bunun üzerine Allah, şeytanın yani iblisin attığı şeyleri giderir. Sonra da Allah, şeytanın bıraktığını, kalplerinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk ve kalpleri kaskatı olan kimseler için dinden çıkarmak için şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da Kesinlikle uzak bir Ayrılık içindedirler Kendilerine bilgi verilmiş Olan kimseler Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen Bir gerçek olduğunu bilsinler de Ona iman etsinler Sonra da kalpleri ona saygı Duysun diye ayetlerini Güçlendirir korur Ve Allah çok iyi bilendir En iyi yasalar koyan Güçlendirendir Ve şüphesiz Allah İman eden kimseleri doğru yola kılavuzlayandır Necm 634 Küfretmiş Allah'ın ilahlığını Ve Rabbini bilerek reddetmiş olan Şu kişiler de Kendilerine ansızın kıyametin Kopuşanı veya kısır Yararsız verimsiz bir günün Azabı gelinceye kadar Kur'an'dan kuşku duymaya devam edeceklerdir O gün Hükümranlık Allah'ındır Aralarında o hüküm verir. Artık iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler nimet cennetlerindedirler. Ve küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler artık işte bunlar alçaltıcı azap kendileri için olanlardır. Ve Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlar kesinlikle Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve şüphesiz Allah, kesinlikle rızık verenlerin en hayırlısının ta kendisidir. Kesinlikle onları hoşnut olacakları bir yere girdirecektir. Ve şüphesiz Allah, kesinlikle çok iyi bilendir, çok yumuşak davranandır. İşte böyle. Ve kim kendisine yapılan cezaya aynıyla karşılık verirse, sonra yine kendisine haksızlık yapılırsa, kesinlikle Allah ona yardım eder. Şüphesiz Allah, kesinlikle çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. İşte bu, şüphesiz Allah'ın geceyi gündüzün içine sokması, gündüzü de gecenin içine sokması sebebiyledir. Şüphesiz Allah, çok iyi işitendir, çok iyi görendir. İşte bu, şüphesiz Allah'ın, Hakkın ta kendisi olması ve ortak koşanların onun aslından yaptıkları şeylerin batılın ta kendisi olması ve şüphesiz Allah'ın yüceler yücesi olması en büyüğün kendisi olması nedeniyledir. Necm 635 Şüphesiz Allah'ın gökten su indirip de yeryüzünün yemyeşil verdiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah çok armağan verendir, en iyi haberi olandır. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nundur ve şüphesiz Allah muhtaç olmayandır, övülmeye en çok layık olandır. Sen Allah'ın yeryüzündekileri size boyun eğdirdiğini, hep sizin yararlanacağınız ölçülerde yarattığını ve kendisinin emriyle denizlerde akıp giden gemileri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Göğü kendi izni bilgisi olmaksızın yere düşmekten O tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Ve O size hayat vermiş olan, sonra öldürecek olan, sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan kesinlikle çok nankördür. Necm Necm 636 biz her önderli toplum için bir kulluk yolu tayin ettik. Onlar ona göre kulluk yapsınlar. O halde bu işte seninle hiçbir zaman çekişmesinler. Sen de Rabbine çağır. Şüphesiz sen dost doğru bir kılavuz üzeresin. Ve eğer seninle tartışırlarsa hemen de ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri en iyi bilendir. Allah ayrılığa düştüğünüz şeylerle ilgili kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Gökte ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın kesinlikle bildiğini bilmez misin? Şüphesiz bu bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah'a çok kolaydır. Ve onlar Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, ve kendilerinde de onlara dair bilgiler bulunmayan Allah'ın astarından bir şeylere tapıyorlar. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için hiçbir yardımcı yoktur. Ve kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş, küfretmiş olan o kimselerin yüzlerinde, Vahiy ve ortak kabulle kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri tanırsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyan kimselere saldıracaklar. De ki, peki size ondan daha kötü olanına haber vereyim mi? Ateş! Allah ateşi kafirlere, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere vadetti. O ne kötü bir dönüş yeridir. Necm 637 Ey insanlar! Bir örnek verilmektedir. Şimdi ona kulak verin. Sizin Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği asla oluşturamazlar. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. Allah haberci ayetlerden elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Necm 638 Ey iman etmiş kimseler! Zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin, boyun eğip teslimiyet gösterin, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği gibi gayret gösterin. O sizi seçti ve dinde atanız İbrahim'in dininde yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması sizin de insanlara şahit olmanız için sizi müslümanlar olarak isimledi. Öyleyse salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, verginizi verin ve Allah'a sarılın. O sizin mevlanız, yol gösteren Yardım eden, koruyan yakınınızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.